Yapar mısın tanışmamış gibi Lütfen şu aklım sende kalmasın Bir gün işle sevabından Baksın gözlerimden anlasın Yapar mısın tanışmamış gibi Lütfen şu aklım sende kalmasın Bir gün işle sevabından Sen de çok yaralandım. Bir soru sadece nasıl böyleyim? Sen kaç kere kaçtın? Alıştım artık nasıl böyleyim? Görmedin gözünle, durmadın sözünde. Ben yokum bu hikayede belki böyle daha iyi. Olmaz öyle konuşarak yapamayız. Bugün belli yarın değil. O yüzden ya o parayı. Et karşıma otur şöyle neler olmuş? Öyledim mi sana bir kez hayatımı anlatayım? Sen edemez dayanma'yı unutamıyorum. Ne olur bütün anılara büyük ayı. Dedim çok kayıp, bana cehennemden bir yer ayır Of içim eriyor, içim deriyor Olmaz öyle artık bizi duyan ne diyor Güvenmiyorum sana inkar ediyordun Her şeyi güzel yapan da zehir ediyor Yapar mısın tanışmamış gibi Lütfen şu aklım sende kalmasın Bir günah işte sebabına Baksın gözlerimden anlasın Yapar mısın tanışmamış gibi Lütfen şu aklım sende kalmasın Bir günah işte sebabına Baksın gözlerimden anlasın Yapar mısın? Laf yapmamış kendim. Lütfen şu aklım sende kalmasın bir gün açlıcakla sevamı baksın gözlerimden alırsa. Ben sende de çok yaralandım bir soru sadece nasıl böyleyim?